Değerli Radyo Havan dinleyicileri Hasbihal programıyla bu haftada salı günü e, artık günü böyle akşama yavaş yavaş devrederken sizlerle beraberiz. Biraz ara verdik e, tatildi, yoğun tempoydu, iş hayatıydı derken programlardan bir iki haftacık uzak kaldık ama yine gönlümüz sizlerleydi. Üstelik bugün bu programa gelirken yalnız da gelmedik. Çok değerli bir konuğumuz var. E, Türk halk müziği sanatçısı diyeceğiz onun için. E, bir abi diyeceğiz kendi açımdan düşündüğümde. Sağ e, olun. ...grup yorum diyeceğiz... ...sadece kendini söyleyeceğiz... ...Hilmi Yarayıcı diyeceğiz... ...hoş geldiniz diyeceğiz... ...nasılsınız diyeceğiz... <gülüyor> Sağ ol Cintir, ...çok teşekkür ederim... ...ben çok iyiyim... ...sen nasılsın... ...teşekkür ediyoruz... ...böyle radyo programları falan olmasa... ...hani zaman zaman... ...telefonla merhabamız oluyor ama... ...radyo programları da olmasa... ...neredeyse görüşemeyecek kıvama <gülüyor> geldik... ...hoş geldin tekrar... ...çok teşekkür ederim... Hoş e, ...nasılsın... ...neler yapıyorsun... Ya ...ben de başlayalım. demin bahsettiğin şeyleri yaşadım... ...yani öğretmen de olduğum için... ...bir yanıyla... <gülüyor> Ee, en az iki ay gibi bir tatilim oluyor. Ee, onun için hemen memlekete giderim ben o durumda. Evet o süreçte e, aslında evet. bir konukluk olma bir düşüncemiz evet, vardı var ama olmadı. olmadı. olamadı. İşte konserler vardı o dönem. Ee, bu arada tabii İstanbul'da iki kez geldim. Artvin'e gittim, Samsun Ankara'ya gittim yine konserlerden dolayı. Ama sonuçta yaklaşık iki aylık bir tatil vardı benim de. Sonra yine döndüm hı hı. Yuvamıza döndük <gülüyor> Eğitim öğretimde başladı Öğretmenliğe de başlamış olduk İşte konserler bir yandan Bir yandan öğretmenlik Zor oluyor mu? Yani yok yok Biraz daha koşturma havası gibi hissediliyor çünkü okul, Yok yani konser... çok çok yoğun değil doğrusu ee, Sağ olsunlar bana oldukça yardımcı da oluyorlar okulda hı hı. Ee, Ders programım uygun Haftanın üç günü gidiyorum onun dışında işte geriye kalan dördünü kullanabiliyorum bu durumda konserler için. Aa, daha süper. önce çok daha yoğundu biliyorsun dizi film müzikleri de yapıyordum tabii, bir dönem. Onda çok yoğundum dersler veriyordum özel dersler. Şu an o yoğunluk kalmadı ee, oradaki yoğunluğu çocuklarıma ayırmaya başladım. Evdeki iki evet. canavara. <gülüyor> Aslında iki canavar dememek lazım. Bir canavar. Bir canavar bir de hanımefendi var <gülüyor> evde. <gülüyor> Evet çok tatlı çocukları var Hilmi'nin görenler evet. görmüştür görmeyenlere de ben böyle anlatmış olayım şimdi tabii bir öğretmen Hilmi yarayıcı var bir sanatçı Hilmi yarayıcı var bir baba Hilmi yarayıcı var bunların üçünün birbirinden farklı noktaları çok fazla ama bir bedende birleşmiş durumdalar zorluk var mı? Yok zorluk yok yani annedeki zorluk çok daha fazla doğrusu özellikle hani bebeklik dönemlerinde inanılmaz bir emek inanılmaz bir e, yorgunluk onlar için. Elimden geldiğince elbette yardımcı olmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama bir anne gibi olmuyor mutlaka. Ben daha çok sevme yönüyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> bir mıncıklayacağım filan <gülüyor> diye. Evet, ısırıyorum, yiyorum. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi tabii Hilmi Yarayıcı ile pek çok konuda konuşacağız ama sizler de bizimle e, itibat kurmak isteyebilirsiniz. O yüzden hemen nasıl ulaşacağınızı bir anımsayalım. Zaten çoğu dinleyicimiz bize nasıl ulaşacağını biliyor. Sitemiz üzerinden mesaj gönder butonundan e, bize ulaşabilirsiniz e, arkadaşlar ama özellikle sormak istediğiniz sorularda lütfen belirtin ki biz de buradan paylaşalım. Ha yani dinlemek istediğiniz şarkılar da olur. Onu da kapalı değiliz. Şimdi az önce bir film e, dizi furyasından bahsettik ama Hı. bu yakın zamanlarda böyle bir çalışma var mı? Önce onu sorarak başlayayım ben. Yok, yok doğru. Çok da sıcak bakmıyorum artık. Çünkü güzel işler de yaptık tabii Aha. o dönem ama yani e, inanmaz bir... Yok, e, Seher Vakti vardı. Seher Vakti vardı. İlk Göz evet. Ağrısı. E, yine bir televizyon filmi vardı. Yıldızlamurlar Altında dizisinin başrollerini oynadıkları e, Aşk Yolu. Bir Hı. de Hı. sinema filmi. E, Göksel Ağrısoy, Nisa serisi, Altan Erken erkeklerin oynadıkları, unutulmayanlar. Evet, evet, evet. Ama şeylerle çok tartışıyoruz. Ee, örtüşmüyor düşünce ve duygularımız. Proje tasarımı e, hazırlayan ya da senaristlerle falan. Daha popüler düşünüyorlar Ya tabi, popüler. Yani. Bir de yani, müzikten anlamadıkları halde zorluyorlar seni. Şöyle olsun, böyle olsun ısmarlama bir şey. Ee, yani benim böyle bir şeye kalkışmam çok doğru değil. Ee, i̇stemiyorum, içimden gelmiyor. Ben senaryoyu okurum. İçimden gelen doğru bulduğum şeyi aktarmaya çalışıyorum duygu olarak. Onlar farklı şeyler bekliyorlar. Onun için şimdi uzaklaştım biraz o işlerden. Ha. Zaten şöyle bir yanı da var doğrusu. Hani o işleri çok fazla gömülen sadece o işleri yapıyor. Ki ben sahneden uzak kalamam. Benim nefes alanım orası. Kendimi en iyi hissettiğim yer. Onun için ben konser oldum. <gülüyor> Kaç yıl oldu sahne? 22 yıl 22 yıl Grup hmm. Yorum'la e, yaşıt sayılıyor ya. değil mi? Cemo <gülüyor> e, albümün Cemo albümün ikinci albümünü diyorum onun. Evet, yok 3. 3. Albüm. albümü. Hmm. E, ama sen onun öncesinde de vardın. Vardım ama albümde yoktum Cemo ile birlikte albümde yer aldım. Biliyorsun en yoğun dönemleri yaşadığımız çalışmaydı o. Zaten Cemo'dan sonra Grup yorumunda bir nevi patlama evet, noktası evet. oldu. Tabii e, şimdi tabii Cemo denilince e, ya da grup yorum denilince akla gelen işte e, bazı belli, belli başlı hmm. şarkılar hmm. var hmm. ki onlardan bir tanesi Uğurlama evet. bir diğeri cemo e, ve bunlara da nefes veren Hilmi Yarayıcı. Hmm. Aslında bir nevi e, o ses grup yorumla özdeşleşti. Her ne hı kadar hı hı. E, şimdi artık ayrı bir kulvarda evet. kulvar olarak ayrı değil de <gülüyor> e, ayrı noktadan devam ediyorsa da Doğru, bir birleşim var e, grup yorumla. Bununla alakalı son durum ne? Ne yapıyorsunuz? Hani gidiyor musun? Geliyor musun? Çalışmalara katılıyor musun? Yani görüşüyoruz. E, sıcak aramız hala. Hı hı. E, çünkü daha önce de konuştuk. Yani onlara karşı bir eleştirim varsa benim üçüncü kişiyle paylaşmam. Önce onlarla paylaşıyorum. Önerilerim olur. Ee, yapabileceğim şeyler varsa elimden gelen neyse yapmaya çalışıyorum. Seviyorum arkadaşları. Ee, geçen gün hatta önceki gün Ok Meydan'da bir konserleri vardı. Ben de hem Düşvaz'ı hem arkadaşlar dinleyeyim izleyeyim diye gittim. Onların hazırladığı, Tavır Dergisi'nin hazırladığı bir etkinlikti. İzlemeye gittim. Sağolsunlar yine bir baktım. Hiç e, beklemediğim bir anda sahneye davet ettiler. <gülüyor> yine bir şarkı söyledim. Yani işte o yıllarda yaşadığımız şeyler bana hep onur ve gurur katmıştır. Hem beni beslemiştir hem ben bir şeyler vermişimdir öyle düşünüyorum. Ama ben yoruma girmeden önce kişiliğim neyse hala onu yaşıyorum, onu yaşatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani bazıları hep şey yapıyor ya yorumdan ayrıldın pişman mısın? geri dönecek misin? Ha öyle bir şey yok yani. Ben yolumu çizdim. Ondan önce de bir kişiliğim, bir taarım vardı. Beynim vardı. Karşılaştırma ve değerlendirme düşüncem vardı. Bugün de var. Çok sağlam ayakları yere basan biriyim öyle düşünüyorum kendimle ilgili. Mütaazlı bir tarafa bırakırsam. Onun için öyle bir pişmanlık yok. Güzel günlerde iyi şeyler yaşadık ama kendi adıma da iyi şeyler yaptığıma inanıyorum. Müzik dışında da öyle. Öğretmen olarak da öyleyim çünkü eee uh öyle bunları yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğim işte elimden okay. geldiğince. Yani şey zaten e, hani pişmanlık konusu zaten e, soru olarak biraz saçma olur. Yani, yani o, o saçmalıkları aslında... yapanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorlarsa <gülüyor> enteresan tabii. Evet. Ama e, hakikaten yani grup yorumla özdeşleşmiş bir insan olarak düşünürdüğünde ilmi Yarayıcı için kopmaz bir bağ zaten ortaya çıkıyor. <gülüyor> Çünkü e, az önce de söyledim ya grup denilince birkaç şarkı var zaten hemen akılda kalan, ezberde olan. Onlardan bir tanesi e, uğurlama, bir tanesi CEMO. Hı hı. E, e, bunların ikisi de tabi e, bugün grup yorumdan CEMO denildiğinde ilk akla, akla gelen isim de Hilmi Arayıcı evet, oluyor. Evet, evet. E, doğal olarak tabi o kopmaz bağı aslında hissedebiliyorsunuz ama bir yerde belki kendini yenilemek için insanların yeni bir şeyler yapabilmesi için de mutlaka e, farklı kulvarlarda e, bence de çalışması gerekiyor hı hı. ki grup yorum da bu anlamda bir okul gibi zaten. hani Geliyorsunuz giriyorsunuz. Evet. Alıyorsunuz. Mezun olduktan sonra oluyorsunuz olduk. Aynen öyle. <gülüyor> Hakikaten öyle ama yani grup evet. yorumda şey kalmadı. Eski e, insanların hiçbiri neredeyse yok. yok, yok. Tabii, bizim e, dönemden hiçbir arkadaş yok. Kemal Kaş'ta mesela şey benim hatırladığım Kemal Sahil Gürel vardı. Metin Kahraman. Metin Kahraman tabii. vardı. Sen vardı, Efkan Şeşan vardı, ilk Kaya evet. e, solist olarak vardı. Vardı, vardı, Hı -hı. vardı. E, herkes oradan çıktı bir yerlere geldi. Evet. E, kendi işini yapıyor şimdi. O anlamda bir okul gibi ama son dönem arkadaşlar biraz daha çabalamak zorunda gibi geldi bana. Yani çabalıyorlar tabii çünkü e, beğeniler farklılaştı evet. insanlardaki. Sorgulamalar farklılaştı, çoğaldı çünkü daha önce sadece müzik dinlemek adına dinleyenler varken bugün çok sesliliği işte cazı, popu, rock ya da diğer tüm müzik tarzlarını daha bilinçli okuyup araştıran, sorgulayan bir dinleyici de var aslında. Ya da atıyorum işte 30 yıl önce yaptığınız besteler şu duyarlılıktaydı, şöyle ezgilere ve etkileyici yöne sahipti, bugün onu göremiyoruz diyenler de var. Dolayısıyla tüm onların karşılığını verebilecek bir çalışma yapmak zorundalar. Grup yorumdaki arkadaşlar. Bunun dikkate almak zorundalar. Elbette hani popülist yanıyla hareket edip kim ne derse böyle bir şey yapalım değil ee, ama onu göz ardı edemezler etmeli, etmemeliler <gülüyor> gündemi yakalamak elbette önemli ama bunu yakalarken o estetik hazdan uzaklaşmamak ama en önemlisi bugün nasıl intilimani on yıllarca hala devamlılığını devam ettirebiliyorsa bu yönüyle e, o tadı yitirmeden kaybetmeden devam ettirmek durumundalar yaptıklarımızı ve herkesi kucaklamak, herkesi sahiplenmek zorundalar. Evet zaten yelpaze de biraz genişledi. Önceden e, sizin döneminizdeki çerçeveyle şimdiki e, bakış açısı çok daha farklı. Çünkü e, romanlara varana kadar pek çok noktada evet. şu şey, konserlerine filan zaman zaman dahil oluyorum, gidiyorum, izliyorum. Hı hı. Romanlara varana kadar geniş bir yelpaze çizmeye başladılar. Bu da tabii evet. kendi işlerine bir başarı. Umarız çok daha başarılı olurlar. Evet, Umarız hoş, çok hoş. daha fazla dinleyici kitlesini toparlarlar ama ben o 22. Biliyorum. yıl mıydı? 25. 25. 25. yıl. Hı hı. Orada da müthişlerdi. Bir koca bir stadyumu doldurmak hakikaten zor Kolay işte. Cidden. Sen de sahnedeydin zaten. Yok ben gidemedim. gidemedim. Ki? gidemedim Peki ben bir stadyumun Doldurmanın şeyi var mıydı sende böyle, hani böyle bir işi de başaran bir yerde olmak, birilerinin arasında olmak. Ya elbette yani. E... Hani kıskandıran bir yönü de var. Evet. Çok hoş. Yani Ben olsam şimdi bu stadyum dolar mıydı diye. <gülüyor> Yok o tek başıma dolduramam böyle bir gerçeklik var ama hani yorum adına seviniyorum tabii. Hı hı. Ee, hani bizim yarattığımız şeyler üzerinden gitmesi de onur veriyor. Onur ve gurur katıyor insana. Onlar hatta yaklaşık 30 bin kişi gibi bir hedefi şekilliği hedeflerken ben onun en az 50 bin kişi olacağını düşünüyordum. Biliyordum. Çünkü Türkiye genelinde bir çağrıydı bu. Dolayısıyla grup yorumun kurulduğu bugüne kadar insanların her siyasetten, her anlayıştan, her düşünceden insanların sahiplendiği, yorumu sahiplendiği, yalnız bırakmaması gerektiği bir gündü. İyi bir çalışmayla bu noktaya gelindi. Elbette orada olmak isterdim ama şunu da... Biraz e, açık yürekle söylemek lazım. Gönül kırgınlığı da vardı e, diğer arkadaşlar adına. Diğer arkadaşlardan kastım grup yorumu ilk kurucuları yani Metin Kahraman, e, işte Kemal Sahir, Gürel, Hı. İlkay ve diğer arkadaşlar da olsaydı kendi adıma daha mutlu olurdum. Nedenlerini şu an bilmiyorum tartışacak da değiliz burada ama oradaki arkadaşlarla konuşmak daha doğru daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki e zaten e, hani böyle bir başladık grup yorumdan girdik hı hı. ama yani müzik yaşantının bir, bir kısmı ya da şöyle çıkış önemli noktası da önemli bir kısmı yani. evet e, oradan yola çıkışta hı hı. E, ama tabii orayı da yani yorumu da e, yavaş yavaş burada bırakarak Tabii. şarkı ile devam edeceğiz ee, hemen başlar başlamaz böyle biz hani bıraksak aslında böyle <gülüyor> saatlerce de konuşabiliriz ama evet. e, şarkı ile devam edelim hı. ve az önce e, de zikretmiş olduğumuz bir şarkı ugrlama e, bugün hatta buraya gelirken aynen şöyle bir şey Ay inanmıyorum diye bir tepkiyle karşılaştım. Beraber çalışan bir çalışma arkadaşım sevgili Serap şu anda dinliyor büyük bir ihtimalle. Hmm. E, Serap Semercioğlu, e, sevgili Serap senin e, çok çok hani üniversiteden beri e, çok çok o, seven ve dinleyen bir olduğunu söyledi. Hmm, sağ Hatta olsun, her işte, telefon değiştirdiğinde bir şeyler yaptığında e, direkt şarkıları e, özellikle uğurlamayı ilk etapta ilk aşamada atarmış. Hmm. Çok selamlarını söyledi. Teşekkür ederim. E, o merhaba Selam ve sevgilerimi ederim. iletiyorum dinliyorsa eğer. Uğurlamayı da hem onun için dinleyen. Hem e, şu anda biz dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize ve Hilmi Yarayıcı e, sevenlerine, hayran kelimesini kullanma ismi, evet. sevenlerine evet, demek tamam. daha mantıklı, daha doğru. <gülüyor> Peki e, radyo havandasınız, Hasbihal programını dinliyorsunuz e, ve bugünkü konuğumuz Hilmi Yarayıcı Sevdadan Yana isimli son albüm çalışmasından uğurlama isimli eseri sizinle buluşturuyoruz. Alıp ta başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolar Yarı ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır Ey sevda kuşanıp yollara düşen sin bu yollar dalar dolar yarı ulaşmadan düşer seni yrına sesinin yntısı kalır süngürçe çeklenir. ey sevda kuşağı yollara düşen bilesin bu yollar dağlar doladır yara ulaşmadan düşerse ne yer yarın az senin yankısı kalır ey sevda kuşağı yollara düşen bilesin bu yollar dağlar doladır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarın sesinin yankısı kalır Radyo Havan'dasınız hasbihal devam ediyor ve bugünkü konuğumuz Hilmi yarayacağız. önce de sizlerle paylaşmıştık ee, ama tabii radyolarını yeni açanlar bizleri yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmış olduk. Şimdi e, tabi yeni albüm çalışmaları mutlaka var ee, neler yapıyorsun bu anlamda onlardan da biraz bahsedelim dinleyicilerimize. Hı -hı. Ya var, çok var ama bir türlü hayata geçiremiyoruz. İşte piyasalardan kaynaklı, firmaların durumundan kaynaklı. Bir tane neredeyse beş yıldır yaptığım ve bitirdiğim Filistin'le ilgili bir çalışma var. Ee, Filistin'e ilgili hep de kızarım. Şundan dolayı buradaki e, kişi kurum ve kuruluşları. Yılda bir kere akıllarına geldiğinde ya da oralara saldırıldığında e, akıllarına gelir bir bir dayanışma gecesi yaparlar. Ertesi gün unuturlar. Benimki... Gecesine, dayanışma gecesinden alınan para da genelde e, oraya birçok ulaşmıyor. Ya hiç kimsenin açması. haberi olmuyor. Evet ne yazık ki. <gülüyor> ya şimdi benim yaptığım tarih bir belge niteliği taşıyan e, bir önemde çalışma. Ama işte destek görmüyor. Yani daha önce o firma sahipleri ortada yokken... <gülüyor> çalışmalarımızla onları adam ettik. Biraz kaba olacak ama. Hakikaten. Kimse... Çalışmaları çok net hatırlıyorum. Pek çok konuda e, komiserlere falan da etkinliklere de katıldığını hatırlıyorum. Evet. Evet işte yani o çalışmayı yaptım. 5 yıl hatta 6. yıla falan girdim neredeyse. Bitmiş durumda. Sadece stüdyoya girip okuyacağım. Düzenlemeler, notalar, sözler her şey hazır. Bir şarkı Yapım. vardı değil mi? Filistin. Ha evet evet evet. Var. Yani o demo bir kayıttı zaten. Hı -hı. benim işte internette falan şu an Ha ulaşıyor. evet evet internette de yayınlıyorum. Hı hı. İşte onun dışında 70 ile 80'li yıllarda söylenen şarkılar var. Onları yapmak istiyorum. Yeniden düzenleyeyim. Hangileri mesela? Fikret Kızılok'tan Vurulmuşum var. Anadolu'm var. Yılmaz Güney'in Fili aklına birlikte oynatılı bir sinema filmi vardı. Hatırlarsam. Umutsuzlar. Ee, İsmini biliyorum da filmini hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani buna benzer şarkılar tabi. Ee, i̇şte... ...Latin Amerika gruplarından... E, ş, ...ezgiler alıp söz yazdım. İntilimanin var ama. zaten Hı -hı. bir tane onların. Koyla Puyun diye bir hı hı. grupta var onlardan aldım söz yazdık onlar da yeni yeni düzenlemeye başladık onlar Bu şey yapıyor istiyor. musun El Pueblo, Alimo, bir, şey, bir şey vardı <gülüyor> <gülüyor> <Uliydi o. gülüyor> o yani. o. Yok onu yani çok kullanıldı o hani ben yapmayayım şimdilik Konserlerde belki söylerim ama albüm için daha farklı şeyler düşünüyorum hı hı. İşte böyle çalışmalar var besteler var bir türkü albümü bile olabilir. Ara bir çalışma diye düşündüğüm ama öncelikle bunlar. Bir de Arapça çalışma var. Arapçayı da yıllarca düşündüğüm yapmak Anladım istediğim. Anadın zaten. Evet. Ama onu Fransa'da yapmak istiyorum çünkü bir dünya müziği ve çalışması hı hı. ölçeğinde olacak Türkiye'den neden? diye Türkiye'den. Neden? Evet. <gülüyor> neden öyle olacak Fransa bunun merkezi evet. orada çok önemli üsiyenler var Raşit daha Halit Feyruz gibi Marcel Halif gibi Ortadoğu'nun en büyük kompozitörüdür hatta buraya Arif Sağ'da konsere gelmişti yıllar önce evime geldi konuk oldu bir gün benle oh, kaldım süper. onların hepsiyle görüştüm ben çok da sıcak baktılar böyle bir çalışmaya Umarım ileride onu da yapacağım Arapça albüm. Sırf Arapça. Ama Fransa merkezli olacak o. Süper. Yani şey tüm kayıtlar, her enstrümanlar, şey, okumalar şey. falan hepsi yani Fransa olacak. Yani burada da bir ayağı burada olacak ama daha çok orada yürüyecek. E, o zaman enstrüman ter kısımları orada halledilecek. Yani tüm düzenlemeler, evet. aftep orada olacak ama büyük, büyük okumaları belki burada yapacağız diye düşünüyorum. Yani hem orada hem burada olacak. Aa, çok heyecan verici hmm. olacak yalnız o da. O farklı bir çalışma yani çok, olacak. Evet. Feyruz'dan bahsediyoruz. Farklı, yani, yani tarih. Yaşayan tarih Bintış bir evet, ilk kez onu, o söylemişti evet, değil doğru, mi? Doğru. Ya süper Yani bizi heyecanlandıran başka bir şey olmuştu Antakya'dayken Birkaç belediye başkanı bir araya geldi Rica ettiler ya ilişkin varsa Çağır bir konser yapalım birlikte olun falan diye Aradım İnanılmaz heyecanlandı çok isterim falan dedi. Çok kısa bir süre sonra ne yazık yaşından kaynaklı çok yorgun düşmüş. Ürdün'de bir konserden sonra hı hı. soğuk algılını hastalık falan. 82 küsür yaşında şu an çünkü. Olmadı, olamadı. Eğer olsaydı Almanya'dan 3-4 uçak kalkacaktı. Alen diye bir bölge var. Hatay'ların olduğu. <gülüyor> Düşün yani Adana, Mersin, diğer her yerden yani 150 bin kişilik bir yer yetmeyecekti olsaydı eğer. Bir de şöyle bir yanı var Fevruz'un. Kısaca belki Fevruz'a geçtik ama anlatmak isterim. Hürriyet Gazetesi'nde de ana sayfada vardı. iki sayfa boyunca onunla ilgili bir bilgi. Bu çok konser vermez aslında. Verdiği konserlerde bir milyon, bir buçuk milyon kişi falan gelir Fransa'da, Amerika'da. Oralarda yaşıyor daha çok. Ve barış elçisidir. İşte bir ara yine İsrail, Filistin'e saldırırken Lübnan'a. Bu küsüyor tabii. içine kapanıyor. Müzik yapmıyor. Evine kapanıyor. Sonra devlet başkanları arıyor. E, ...tabii o sırada tekrar görüşmeler başlıyor... ...işte bir barış görüşmeleri falan... ...İsrail'in kadar şeyin, birisi, evet, ...Feyruz olduğu düşünüyor, onu arıyorlar... ...Feyruz da diyor ki bir şartla gelirim oraya... ...bana ne bir kapalı mekan... ...ne de şaşalı... ...konser alanı yaratacaksınız... ...o yıkıntıların üzerinde bir sahne kuracaksınız... ...o yıktığınız evlerin üzerinde olacağım... ...orada bir sahne kurun... ...duvarları yıkın... ...İsrail ve Filistinliler gelsin, dinlesinler falan... ...böyle bir şey hazırlanıyor... ...yapıyorlar... Evet. ...büthiş bir etki yaratıyor... ...devlet başkanları tokalaşıyor... ...oldu olacak bu iş falan filan derken... ...bir süre sonra... ...İsrail yine bozuyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ondan sonra yani yine küsüyor... Zaten. ...ve 900 yıl boyunca konser vermiyor... Firiz. ...Sahnede hiç güldüğünü kimse görmemiştir... ...hani bizde Ruhi suda da vardı Aynen. ya... ...sorarlar neden gülmesin diye... Surat, şey ...suratın hep asıktır diye... Ya ...ülkem özgür olana kadar... ...ben de gülmeyeceğim falan diye bir ifade bulunmuştu... da öyle bir kadın... ...Ferruz'u um ben e, birkaç video klibini izlemiştim... ...Allah'tan hani artık böyle... ...Youtube Dailymotion, hmm. e, Facebook gibi... ...paylaşımlar var da oralardan... ...izleme şansımız oluyor... ...orada da mesela... E, ...Habbaytek evet, izlemiştim... Şey Aynen. <gülüyor> Habaytek izlemiştim... ...ve şey... E, ...cidden şey böyle hani bir, bir de asil bir duruş var... ...benim yani. izlediğim klip de çok eski... ...yani zannediyorum 70'lerde falan kaydedilmiş hmm, bir kliptir o asil duruşunun yanında senin dediğin gibi yani yüzünde tek bir tebessüm bile ve şey hani o şarkıyı söylerken acı çektiğini hissediyorsun. Doğru. doğru. Çok enteresan. Ya bir o sevgi çok... üzerine bir şarkıdır. Hı hı. Senin yazını sevdim kışını sevdim. Dağlar kadar yüksek gökler kadar uzak bir duyguyla sevdim gibi ifadeleri var sözlerin. Hı hı. Anlamı var. Ama bir var. ayrılığı ama, mı anlatıyor? E, o kavuşamamayı da anlatıyor tabii ama onu anlatırken genellikle oradaki sevgiliye sevdalıya söylenen söz aynı zamanda ana vatana söylenen hı hı. şeydir. Toprağa duyulan özlemdir aynı zamanda. Onunla özdeşleştiriyor. Onun için o az önce söylediğin, gözlemlediğin şey çok doğru. Yani bir acıyla birlikte bir sevgi anlatır. Okey. Peki, ee, şimdi az önce 45'likler çalışmalar dedin. E, ben bunlardan bir tanesini bizimle paylaşmanı rica edeceğim senden. Tabii. E, seni sıkıntıya sokacağımı düşünmüyorum. Yok, yok. E, e, şimdi yaptığın çalışmalardan bir tanesi bu canlı Hı -hı. yorumlayacaksın Hı -hı. bugün burada ee, ve dinleyicilerimiz ilk kez dinliyor olacaklar büyük bir ihtimalle daha sonra bu şarkıyı albümde de dinleyecekler ama alt bizden ses senden <gülüyor> <gülüyor> tamam. daha ses bitmemiş senden. bir çalışma tabii söylemek lazım Aha. demo kayıt denir buna çünkü bunun üzerine düşünülen birçok enstrüman var. var girişteki aralarda ezgiler var uğlamadan <gülüyor> biliyorum şey, ben çok onu, şey e, <gülüyor> daha önceki radyo programında hatırlıyorsanız evet. şey sevdadan yana çıkmadı evet, dönemde hatırlıyorum, yapmıştık hatırlıyorum. yine hatırlıyorum. orada da Sevda'dan yanının master'ı yine programımıza gelmişti o da çok aynen doğru. öyle <gülüyor> umarım bir etkisi olmuştur <gülüyor> oldu oldu peki e, şimdi arkadaşlar yıllar evvelinde Fikret Kızılok tarafından e, bestelenmiş bir Ahmet Arif şiirini dinleyeceğiz Hı -hı. E, Anadolu Anadolu'yu Anadolu dinleyeceğiz Suat e, burada senleyiz artık hazırsak başlayabiliriz. Şekler vermişim Nuh'a Salıncaklar hamaklar Çektim çileler Anadolu'yum Tanır mısın Çektim çileler Anadolu'yum Tanır mısın All turnam haber etmiş bizim köyde ölen varmış mezarın kendi kazmış Anadolu'yum tanır mısın? Mezarın kendi kazmış Anadolu'yum tanır mısın? Anam kulun olmuş Dağlarında fidan vermiş Gah ağlar gah gülermiş Anadolu'yum tanır mısın? Gah, gah gülermiş Anadolu'yum tanır mısın? Ağla şafağında pusuyum, asidalar delisiyim Ve yürekler dolu suyum, Anadolu'yum döner misin? Ve yürekler dolu suyum, Anadolu'yum döner misin? Allah'ın ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, çok teşekkür ederim. ederim. ben teşekkür ederim. E, ben nedense böyle hani senden Fikret Kızdok şarkılarını dinlediğimde en az onu dinlemiş kadar keyif alıyorum. Ol, Hatta az önce de söylemiştim sana ne zaman bir Fikret Kızılok düzenlemesi senden bana denk gelse ilk kez senden dinlemiş oluyorum Hı. ki bu düzenleme de aynı. Büyük bir ihtimalle e, dönemin en çok satan plaklarından biridir. Büyük Hı -hı. bir ihtimalle e, kayıtları tekrar düzenlenmiştir, temizlenmiştir vesaire ama ben yine ilk kez senden dinledim ve yine çok sevdim. Sağ ol, çok teşekkürler. Çok daha iyi olacak. Bu tabii, dediğim gibi. E, mi, kayıt bu, henüz için. çok daha tabii, taze, tabii, çok tabii, daha tabii. yeni yapılmış bir kayıt. Hı -hı. E, bu arada e, bu ilk konusunda benim programımı <gülüyor> <gülüyor> ilk <Evet>. oluyor. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Yani En azından bu şekilde paylaşımı programım aracılığıyla insanlarla yaptığın için. Rica e, i̇lerleyen dakikalarda en azından dinleyicilerimiz onun da sürprizini e, yani sürprizi bozalım Söyleyelim. Hı -hı, tamam. e, verelim müjdesini. Bir de vurulmuşum evet, evet, söyleyeceğiz. Yine Fikret, yine Fikret e, evet. Kızılok'un. Yine Ahmet Arif'in evet, şiiri. Peki e, devam edelim. Şimdi şarkıyı dinlerken Anadolu'yum ben diye böyle sen... E, Haykırırken bir taraftan birden aklıma şu geldi. Yıllar yıllar evinde yine grup yorum dönümüne döneceğim. Cemo albümünü yaptınız. O albümde işte Cemo'yu sen söyledin. Hı hı. E, söyledikten sonra işte gözaltılar, baskılar vesaireler falanlar filanlar pek çok noktada e, yaşamların, yaşanmışlıkların oldu. Bir süre sonra dediler ki Cemo'yu radyolarda çalamazsınız artık. Hı. Şimdi e, hiçbir radyo kanalı Cemo'yu sözlü olarak bir kere çalamıyor bunu zaten biliyorsun evet, evet. Ee, yasaklı bir şarkı daha doğrusu söylediğin yorumladığın bir şarkının insanlar tarafından artık e, genel anlamda yani yani genel ortamlarda dinlenememesi sende ne hissettiriyor yani burukluk acı e, bu ülkenin hala bağımsız olmadığı özgür olmadığı ya da en azından e, hala bu koşullarda farklı görüşlere tahammül olmadığı tamam, evet. düşüncesi hemen beliriyor bende. de bu sansür hep vardı, hep var olacak. Sınıflı toplumlarla birlikte, devletle birlikte ortaya çıkan bir şey biliyorsun. Ee, hemen atma ne geliyor mesela? Eski Yunanlar'da e, Aristo'nun e, katledilişiyle başlar sansür aslında. Bizde tanzimat öncesi ve hemen sırasında yaşanan e, buna benzer fermanların çıkartılmasıyla, baskılarla falan karşılaşılan bir şey. Bu sansür daha çok tabi hükümetlerin işine gelen bir şey. Çünkü hükümet her zaman basın yayın organlarını, radyo, televizyon, kitle iletişim araçlarının kendi lehine kullanılmasını ister. Ee, onun aleyhinde ya da farklı bir görüşe sahip olduğunu düşündüğünde ne yapar? Sürekli hemen sansür, baskı, yasaklama vesaire. İşte onlardan biri bu. Yani o şarkı nezdinde belki genel olarak düşünceye, düşünceye getirilen sansür e, özgürlüğe özgür düşünceye özgür iradeye vurulan bir şey tokat aslında umarım ülkemiz ve bize benzer ülkeler bütün dünya ülkeleri böyle rahatsız ve gereksiz ortamlardan sıyrılır bir an önce herkesin eşit düşüncesini söyleyebildiği bir ortam yaşanır farklı görüşler tahammüller olur çünkü bu hemen her şeyde böyle hem dini ögelerde hem siyasi politik açısından ...karına da böyle ne yazık ki... Ee, ...hani belki şu an çok girmek doğru değil ama... E, ...ramazan dönemlerinde de... ...ramazan ayı dönemlerinde de yaşanlar... Şey. ...yani çok gerek... ...herkes istediği şeye inanıyorsa inanacak... ...yani büyük bir saygımız var ona... ...kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın... ...yeter ki hani saygısızlık çerçevesinde... ...karşıdaki insanı rencide edici bir şey olmasın... ...ama hani birileri... E, ...şey tutmayabilir... Oruç tutmayabilir, ya da saygı göstermek. Ya. Aynen öyle, tam e, zıt. Ben, her şey evet, zıt olabilir. Evet, ben de öyle düşünüyorum. E, kesinlikle sana katılıyorum ben de. Yani özellikle e, ayrık düşüncede olan insanların da e, bir yaşam şekli olduğunu kabullenmek gerekir. Yani, Aynı şekilde düşünüyorum. İnsanların ötekileştirilmediği bir ortam sağlanmalı artık diye düşünüyorum şu son şeyden sonra referandumdan sonra bilemiyorum ciddi endişelerim var ama yani bakalım sonuç hepimizin hepimizin var da bakalım yani sonuç ne olacak nasıl olacak İnşallah biz yanılıyor oluruz da her şey çok daha güzel olsun diye evet, düşünelim umuyoruz. peki e, tabi müzikal, müzikalite kısmına geri dönelim müziğe geri dönelim e, şimdi bir albümden az önce bahsettik e, 45'likleri toplayacağım bir albüm bunun çalışmaları başlamış anladığım evet, kadarıyla çünkü de olar falan artık Hı -hı. hazırlanmış durumda. Bir Türk albümü yapacağım demiştin. Hı -hı. Bir de Arapça albümü yapacağım demiştin. Filistin. Diğer iki de yani Filistin'le beraber dört albüm tabii, etti. Tabii. Filistin de hazır aslında. Filistin'in en hazır olan çalışma beş yıl önce biten bir çalışma hatta. Hı -hı. Peki Filistin'den bir örnek verebilir misin? Şu Facebook'ta yayınlanan bir tane şarkı vardı ya. Hı -hı. Şu an altyapısı yok ama en azından çıplak sesi olsa. Ya sesli değil biraz anlatmak isterim. Yani Filistin'deki çalışma şöyle oldu. Ee, tabii her yıl yaşanıyor biliyorsun. O, saldırılar, katliamlar. Beni çok etkiliyor tabii. E, oradaki coğrafyada yaşanan şeyler aslında o büyük Orta Doğu projesinin içinde olan şeyler. Çok bağımsız e, farklı şeyler Zaten oyun oradan başladı. Evet, evet. Onun için ben de çok ciddi araştırmalara falan başladım kendimce. Okudum, yazılar yazdım, çizdim. arkadaşlarla konuştuk, tartıştık. Özellikle Yiğit Tunca'yla bir araya geldik. saat parlarında Orta Doğu konusunda çok ciddi bir birikim var. Ondan sonra bir şarkı yapalım dedik Filistin'le ilgili. Kam ee, karşarı bir ezgiye söz yazmaya başladık. Bir ağlayan küçük kız vardı hatırlar mısın? Bütün ana haberlere falan çıkmıştı. Utanan utanın babamı geri verin diyor İsrailerler. Şeyde ee, Arapça. Evet Arapça ee, O beni çok etkilemişti. Öyle ağladım hatta onu dinlerken izlerken. İşte böyle bir söz yazmaya başladık. Bir şarkı çıktı. Ondan sonra biraz daha etkilemeyen duygu bir şarkı daha, bir şarkı daha. E baktık yani bir çalışmaya Çip. doğru giden bir şey oluyor. <gülüyor> Sonra eğer Orta Doğu'yu anlatıyorsak gelin şeyle anlatalım dedik. Orta Doğu'lu anlatalım dedik bu derdi. Çünkü bizimki elbette bir taraf tarafı olma yönümüz ne? İşte ezilenden yana, haklıdan yana mağdurdan yana e, Filistin'den yana yani Orta Doğu'dan yana böyle bir şeyi anlatalım derken işte İsrail'le bir müslümana ulaştık. O da ...karşı görüşlere sahip... ...o da insani tüm değerlere sahip bir müzisyen... ...duyarlı bir müzisyen... ...kim ee, Biz, Sözlerini şu an hatırlamıyorum... ...farklı çünkü <gülüyor> geliyor ama... <gülüyor> ee, ...onun bir ezgisini aldık... ...şarkısını aldık, ona da söz yazdık... ...derken Mısırlı bir müzisyenle tanıştık... ...hadi ondan da alalım <gülüyor> dedik... ...İranlı, Iraklı, Filistinli, Lübnanlı... Endülüsümüzü müziği yapan... ...İspanyol bir müzisyen... Bütün bunlara ulaştık şarkılarını aldık Söz yazık ve bu projeyi e, Bahsettik projeden Onlar da inanılmaz heyecanlandılar Çok da mutlu oldular Tabii ki kullanabilirsiniz dediler Hatta olur da eğer bir gün Türkiye'de böyle bir Konser e, konsepti yakalanabilirse Hepimiz gelmek isteriz O sahnede yer almak isteriz Anlatmak isteriz falan dediler İşte bu da ne yazık ki böyle e, kaldı Proje olarak hı hı. desteklenmediği için Ya ilginçtir Mesela daha önce benim albümün çıktığı bir firmaya şu an adını vermeyeyim ama malum adı gidiyorsun falan hani yapalım böyle bir duyarlılık hem bana ne diyor hem çok ilgilenmiyor yani ama Filistin işte olur biter falan diyor ama daha sonra bir dizi film müziği falan için ihtiyaç oluyor atıyor mesela Kurtlar Vadisi Filistin diye bir şey sinema filmi olacak ne olur yardım falan ya ben zaten Filistin'le ilgili çalışma yapmışım ya sen yardımdan öte bir şey istesene madem onunla ilgili duyarlı göstereceksin zaten yani. piyasa filmi için ticari kaygılarla yapılmış bir şey için ne diye kullanayım yani komik mi? komik geliyor Duygusu, işte ömürsü. yine de ben elimden gelen yardım yapıyorum hani Filistin'den yana bir çalışma olacaksa neden olmazsın falan diyorum ama biraz komik nasıl biraz nasıl anlattığıyla giriliyor. da evet, evet, biraz evet. yani orada evet e, bir ezilen halk var ama e, o halkın ne kadarıyla ne şekilde ilgilendiğiyle evet, bağlı doğru. biraz da yani orada bir uyuşturucu kaçakçılığı oluşturucu tüccarlığından hmm. filan dem vuruluyorsa ve Filistin halkının yaşadığı acı biraz daha göz ardı ediliyorsa filmin zaten bir amacı yok demektir sadece öyle aksiyon olsun diye film çekiliyor evet, demektir evet, ya, e, Filistin aslında zaten dünyanın orta yerinde kanayan bir yere da bakalım kim görecek ne zaman görecek onu zaten çok merak ediyoruz. Ya herkes görüyor da kim nasıl ve ne zaman müdahale edecek o, olay o biraz. Aynen o aynen o ee, yani yani NATO şöyle... diyorsun Birleşmiş Milletler diyorsun ama işlevini bitirmiş yani bir ülke istediği zaman istediği ülkeye girebiliyor işgal ediyor Hı -hı. bunu özgürlük adına yapıyor ve hiç kimse sesini çıkaramıyor. Oysa Birleşmiş Milletler'in NATO'nun ya da diğer güçlerin yaptırımları olması gerekiyor Herkes susmuş. Ben hala şey anlam veremiyorum yani e, İsrail e, Yahudi halkı Almanya'da bu zulmü yaşayan halk değilmiş gibi davranıyor hı. ya da aynı yaşadığı zulmü başka bir halka yaşatıyor. Buna bir türlü anlam veremiyorum. Buna e, şey hani şöyledir demek de e, çok doğru gelmiyor. Yani Yahudi halkı dedim mi az önce hı hı. burada özür de diledi demek lazım. Bir tabii. halkı sorumlu tutmamak lazım. Tabii tabii. Çünkü tabii, ben de e, katılıyorum. Onun e, nasıl benim ülkemin tepesinde birileri Doğru. varsa, e, İsrail'in de tepesinde o birileri var. Ben niyetle söylediğini biliyorum. Aynen, yani, aynen. Yani. Ben yine de hani yayındayız. Yanlış anlaşılmasın diye o kısmı açıklamak ihtiyacı e, hissettim. E, doğal olarak tabii orada insanların ne istediğinden çok hükümetlerin ne istediği önemli. Halid evet. edip de bir konuşmasında bunu söyler. Ahmet mitinginde. Bizim düşmanlarımız Milletler değil hükümetlerdir der. Burada da aynı şey e, söz konusu. Yani hangi ülkenin iktidarında hangi hükümet varsa zaten o hükümet üzerinden her şey dönüyor. Hmm. Ya da e, tüm ilişkiler o hükümet ya da tüm işlemler o hükümetler üzerinden gidiyor. Evet. Belki İsrail'de de inşallah çok daha böyle hani mantıklı e, düşünen insanlar iktidar olursa belki o günleri de görürüz. İnşallah diyelim. Peki. <gülüyor> Yine bir Ahmet Arif Şerini canlı yapalım değil mi? Olur. Yoksa olur. nefes mi alalım? Nasıl istersem. Tamam canlı yapalım. Vurulmuşum. Vurulmuşum arkadaşlar. Yine bir Fikret Kızılok e, eseri aslında müziği e, Hilmi Yarayıcı bizimle beraber. Haspi lahan bir boğazında vurulmuşum dağların koytuluk bir boğazında vakitlerden bir sabah namazında vurulmuşum yatarım kanlı upuzu. Kirven hallarımı böyle yaz, rivayet sanılır belki. Kirven hallarımı böyle yaz, rivayet sanılır belki. Gülmemeler değil bu, dom dom param parça ağzımdaki... Gülmemeler değil bu Domdom dom kurşunu Paramparça ağzımda Vurulmuşum düşüm gecelerden de kara. Canım alırlar ecelsiz sızdıramam kitaplara. Vurulmuşum düşüm gecelerden de kara. Kirbo. Yaz, rivayet sanılır belki. Kir hallarımı böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gülmemeler değil bu. Domdom dom kurşunu param parça ağzımdaki. Gülmemeler değil bu. Don kurşunu kurşunu paramparça ağzımdaki... ...dehşit şarkılardan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ama bunu dinledim daha önce şimdi... Ee, kız Kızdok... <gülüyor> kız Kızdok yorumuyla dinlemiştim... ...senin altyapı burada biraz daha değişik olmuş... ...çok hoş ama anladığım kadarıyla... ...bu yine zenginleşecek bir tabii, altyapı... ...tabii tabi bu çok yeni dediğim gibi... ...yani hani çok bir şey anlaşılmıyor... ...sen dinlediğin için <gülüyor> e, farkına varıyorsun... ...belki ezgi üzerinden düşünüyorsun... ...ama bu çok daha güzel olacak... ...dolu dolu olacak, bir sürü enstrümanlar görecek. ...süper... ...peki e, artık... Yavaş yavaş... ...sona da Hı -hı. yaklaşıyoruz... Ee, ...albümden de bir eser dinleyelim... ...ondan sonra toparlayacağız... Tamam. Ee, ...senin özellikle dinlemek istediğin bir şey var mı son albümden? Yok ne olursa... Peki Hı -hı. Suat? <gülüyor> <gülüyor> Peki benim aslında dinlemek istediğim bir eser var tabii... ...Dağların Türküsü Suat'la... Da. ...benle, benle e. Suat'la aynı şeyi düşündük... <gülüyor> ...Savahattin Ali'nin sözleri... ...aynen aynen... E, ...bu... Yanlış mı hatırlıyorum? Sadık Gürbüz evet, de yorumlamamıştı bu eserin. Onun bestesi hatta öyle diye. Tabii tabii onun bestesi. Peki Sadık abi de aslında uzun zamandır görmüyorum ama şimdi ismini dikletmişken <gülüyor> bir gün onu da konuk almak bence çok iyi olacak. Peki e, Sevda'dan yana isimli albümünden dinleyeceğimiz bir eserle devam edeceğiz. E, çünkü epey bir sohbet ettik. Müziği hmm. biraz boşlamış olduk. Sizin müziğiyle. Hayır politika yaptık neredeyse. Abi Necibciğim baş baş konulacak <gülüyor> adamız da işte. <gülüyor> yakında milletvekili adayı olursan şaşırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, olur aslında ya hiç yani en azından bir milletvekili tanıdığımız da var deriz bakan bakan olursan zaten coştuk bakan hemen bir elimizi tutarsın <gülüyor> ne demek peki e, sevdadan yeni albümünden dinleyeceğimiz dağların türk sesini şarkıyla devam edeceğiz arkadaşlar bu şarkının hemen ardından aslında e, Sabahattin Ali'yi Ali de şöyle bir selamlamak lazım tabii belki ki, e, saygıyla eğilmek lazım önünde e, ona da tüm yüreğimizde kalbimizde o pozitif enerjiyi Hı. göndermek lazım. Olduğu yerde mutlaka sesimiz ona Kesin ulaşıyordur. Şeymiş, evet. Kesin. Evet e, bu şarkıyı dinleyelim ardından toparlanacağız artık Tabii. biz de. Efendim çok güzel bir şarkıydı. Benim meskenim Dağlardır Sabahattin Ölm'in Sözleri ve Sadık Gürbüz'ün müziğiyle vücut bulmuş. Çok e, ender güzellikte olan çalışmalardan bir tanesi. Senin yorumuna zaten apari bir lezzet <gülüyor> almış bu. E, dediğim gibi yani hani cover çalışmalar her zaman beğenilmez ama hangisini eline alsan onun da üstesinden geliyorsun. Eskisini aratmıyor aslına bakarsan. Hı. Genelde ilk çalışmalar her zaman çok iyi olur. Evet. İşte ilk Sadık Kürbüz yapmıştır. Sadık Kürbüz'den dinlemenin çok çok daha farklı olur. Ama şöyle bir gerçek var benim açımdan. Hani dostluğumuz, arkadaşlarımız, abi kardeş ilişkimiz hepsi bir tarafa. Benim açımdan şöyle bir gerçek var. Hilmi Yarayıcı bir cover yaptığında da ben onu ilk dinlediğim insan ...yağından dinlediğim zevkle... E, ...dinliyorum. Evet, <gülüyor> ya Ben de büyük bir zevkle söylüyorum. Mesela... E, ...Ahmet Kaya'nın şarkılarını söylemekten de... ...çok büyük keyif alırım. Ama albümlerde hiç rastlamadık değil Albümde mi? yok. Hep düşündüm. Ama herkes kullandı. İşte Ahmet Kaya albümleri falan çıktı... ...başkaları tarafından söylenen. Hani o anlamda çok kullanılmış gibi olacak diye... ...vazgeçtim, düşünüyordum... Ama her konserimde yıllardır mutlaka söylerim Ahmet abiden bir iki tane. Hatta kendi konserimde e, sevgili Gülten Kaya da gelmişti Ahmet abinin eşi. Yeni Melik'teki. Evet gözleri doldu çünkü bir konuşma da yaptım resimde falan dökülüyordu. O şarkılar sırasında bir ara yanıma geldi ben e, bu şarkıları böyle yorumladığını kimsenin duymadım. İlk kez e, bu kadar etkileniyorum falan dedi. Neden daha önce söylemedin Çünkü falan e, filan de. E, piyasayla hani piyasa için ya da ticari kaygıyla söylemekle duygularınla söylemek evet. arasında çok fark var. Tabii yani örtüşen yanlarımız var bir kere yani yıllar önce birlikte yaptığımız şeylerle ilgili. Yurt dışında ve burada ortak etkinliklerde bulunmamızdan da kaynaklı. Onu yakından tanıyor olmaktan da kaynaklı. E, o sahiplenme dışında hissetmek az önce söylediğin şey. Onu herhalde yaşıyorum ben yani hissedebiliyorum. Onun şarkılarını söyleyen çok az insanda ben bu hissi alabiliyorum işte. Şeyde galiba o sanatçılarla yapılan toplama albümde aynı hissi seninle hissettiğim e, duyguları bir tek... İsim versem mi diye düşündüm ama vereyim yahu. Şey Nazan Öncel'de hissettim mesela. Ama Hı -hı. da büyük bir şeyle hani o şevkle, heyecanla evet. ve o istekle okumuş gibi geldi bana. Diğer işte öyle hani okumuş olalım. Evet evet doğrusu. Ahmet abinin ruhu şad olsun diye. <gülüyor> Hakikaten bu arada Ahmet Bey, eh, Ahmet Bey de diyeceğim. Ahmet <gülüyor> Kaya'yı da eh, saygıyla anmakta fayda var. Çok güzel bir program oldu ben bir saatin nasıl geçtiğini anlamadım Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Beni kırmadığın için ederim. Arada Bizimle beraber olduğun için Umarım farklı bir şekilde yeni albümünle yeni şarkılarınla Seni yeniden burada konuk etme şansımız olur Ben de isterim çok teşekkür ediyorum Dağıt ettiğin için ayrıca Şimdi artık kapanışı da yine son albümünden dinleyeceğimiz bir eserle yapalım dedik. Yani son müziği biraz sona bırakmış olduk ama daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Senin bir seçimin yoksa ben albümün isim çalışması da işi isim. Sevda'dan. aynen isim Onu söyleyecektim olan. ben. Ya, öyle mi? <gülüyor> Tamam. Sevdadan yanayla bitiriyoruz o zaman. Tamam. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. İyi çalışmalar diliyorum. Teknik masadaki arkadaşlar çok teşekkür Suat. ediyorum. Suat. Suat eline Uf, sağlık. Bu teşekkür sana da geldi. <gülüyor> Efendim Radyo Havan'daydınız. Aspiyal programını dinlediniz. Bugün sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta bir başka konuğumuzla yine keyifli bir sohbete imza atmak üzere sizlerle beraber olacağız. Bu haftaki konuğumuz ilmi Yarayıcı'ydı. Kendisine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve önümüzdeki hafta görüşünceye kadar... Güzel bir haftayı geride bırakmanızı diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu dünyada inandığım ne varsa ne varsa yaralar insanı. Sevdanan yanar. Bu dünyada inandığım ne varsa, ne varsa yaralar insanı sevdadan ya Sevdayı yürür dünyaya Bu dünyada benden yana ne varsa Ne varsa yüklenir sevdayı yaralar insanı, sevdadan yana. Bu dünyada inandığım ne varsa, ne varsa yaralar insanı, sevdadan yana. Alo. Hani Sevdayı Yürür dünyaya Bu dünyada benden yana Ne varsa Ne varsa Yüklenir sevdayı hazbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen